Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahdeh ve salatu ve selamu ala mella nebiyye bade Babul mesi alal kuffeyn. Mesler üzerine mes etmek. Şeriat hayata kolaylık getiriyor. Su bulamadığınız zaman temmüm yapıyorsunuz. Toprakla manen temizleniyorsunuz. Abdest ayetinin sonunda. Ma yuridullahu liyece'al aleykum min haraj. Allah Teala insanlara, Müslümanlara zorluğu murad etmiyor. Yani kolaylaştırıyor. Onu yapamadığınız zaman alternatif var, diğerini yapıyorsunuz. Peki, kış var, soğuk var, ayaklarınızı yıkama zorluğu var. Şeriat işte oraya da kolaylık getiriyor. Şeriatın tayin ettiği, müsaade ettiği şeylerde ancak onları biz kolaylık olarak kabul edebiliriz. Onlardan bir tanesi de, Mesler üzerine mes etmek. Peki mesler üzerine mes etmek nedir mes? Ayakkabı gibi normalde ayağınızı nereye kadar yıkayacaktınız? Abdes ayetinde "Fagsilu wucûhekum ve eydiyekum ilal ilal Ayakları Kâbe kadar yıkıyorduk. Ama oradaki İlah, gaye, mugayya meselesinde ne demiştik ya da ilahima anlamında alırsak e, kab da dahil olacaktı yıkanacak yere, o çıkıntı kemiği. Çıkıntı kemiği o da yıkanacak yere dahil olacaktı. O halde e, madem ki mes ayağı yıkamaktan bedeldir, onun yerine gelmiştir. O halde mes dediğimiz şey kab topuğuna kadar olan yeri içine almalı, orayı kuşatmalı. Ne olacak Peki Mes'in özelliği yürüme imkanı verecek İnsan onunla rahat yürüyebilecek bu yürüme miktarını da bir fersah olarak fuka tayin ediyor bir fersah işte 5000 küsür metre yürüyebileceksiniz onunla 5400 küsür o kadar yürüme imkanı olacak bir fersah onunla yürüyebiliyorsunuz bu kadar yürümeye müsait bir ayakkabı gibi bir şeyse bu mes dediğimiz onun üzerine mes yapabiliyoruz. Yani ayak ayağı yıkamaktan bizi muaf tutuyor. Peki şimdi bu özellikleri neler olacak bu mesin? Hangi ayağımıza koyduğumuz kabı içine alan her şey üzerinde mes yapmak caiz midir? Hangilerine caizdir? Bu Bölümde onları bize ifade edecek neler caiz neler değildir. Bir de burada şunu söyleyelim. Akait kitaplarımızda El-Mesu'alil-Huffeyn var. Mesela Şer'ül Akait'te var. Bazı kardeşlerimiz diyorlar ki yani onlar anlamadan bir hocanın önünde bu kitapları okumadan mutala ettiklerinden yani birkaç tane kitap olsa bile çok büyük hatalara maalesef savrulabiliyorlar o diyor ki diyormuş efendim eee akaid kitabında mes üzerine mes etmenin ne alakası var İşte bunlar bu kadar e, yani gayri ihtiyari tertipten tanzimden tayinden uzak telif edilen eserler yıllarca bunlar medresede okutuldu talebeyi ulûmun nazarında bu kitapların itibarını düşürmeyi amaçlıyor ya da amaçlıyorlar peki neden var çünkü Hasan Basri rahmetullahi aleyh, değil mi? Kimdir bu Hasan Basri? tabinin büyüklerinden, anne de köle, baba da köle, anne de köle, baba da köle. Bir Arabi geliyor, Basra şehrine giriyor. Diyor ki, ''Men reis-ü medine'' Bu Medine'nin alimi kim, reisi kim, ilimde, zülhde, takvada, lideri kim? Diyorlar ki Hasan Basri'dir. Peki nasıl diyor? Ee, bu ümmeti sevk ediyor. Kimseye elini avucunu açmaz. Allah'tan başka kimseden bir şey istemez. Hasan Basri anne de köle, baba da köle ama Kur'an-ı Kerim tefsir ederken Hasan dedi Kale Hasan dendiği zaman, kâlel hasen dendiği zaman ne anlaşılıyor? Onda? Hasan Basri. Yani başka bir Hasan değil. Kâlel Hasan Hasan Basri. Fıkıh'ta Hasen dendiği zaman kim anlaşılır? Hasan bin Ziyad anlaşılır. Hanefi mezhebinde Hasan bin Ziyad anlaşılır. Ama tefsirde dendiği zaman Hasan Basri rahmetullahi aleyh işte köle İslam inne ekremakum indallahi etkâkum.'' nereden alıyor? Nereye getiriliyor? Hasan Basri diyor ki rahmetullahi aleyh 300 sahabi görmüş. 70'i Bedir hasabından Yetmiş Bedir Ashabı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiler ki, Onlar ''Ra'avhu yemsehu alel hufeyni'' Efendimiz aleyhisselam'ı gördüler, sallallahu aleyhi ve sellem mes üzerine mes ediyordu. ''Ra'avhu, ra'avhu, ra'av, men, Resulallah'ı'' ''Ra'avhu yemsehu alel hufeyni'' Yetmiş sahabi rivayet ediyor. Peki ''Unzile'l-Kur'an-u alâ ahrufin'' Bu hadis-i şerifi mütevatir kabul ediyor ulema. Kas sahabi rivayet ediyor? 27 sahabi rivayet ediyor. Peki ''Mesler'' üzerine ''Mes'' etmeyi ''Kas sahabiden'' Hasan Masri rivayet ediyor? 70 sahabi. Efendim ''70 sahabi'' rivayet ediyorsa bu mütevatirdir. Mütevatir olan bir meseleyi Müslüman inkar edemez. İnkar etmek, Ebu Hanife ne diyor rahmetullahi aleyh? ''Kale Ebu Hanifete men enkerel mesha alel kuffeyni yukafu aleyhil kufru.'' Yani mes üzerine mes etmeyi inkar edenin küfründen korkulur. Çünkü yetmiş sahabi. Buldunuz ibareyi. He? Hemen o metinde 4-5 satır aşağıda. "Vakale Ebu Hanife rahmehullah.'' Men enkaru'l mesh ala'l khufeyni yukhafu alayhi'l kufr. Yani inkar edenin mes üzerine mesler üzerinemesi inkar edenin küfründen korkulur. 70 sahabe rivayet ediyor. Peki ehli sünnet uleması bundan dolayı alıyorlar akide kitaplarına. Şia ile ehli sünneti ayıran özelliklerden bir tanesi de bu. Onlar ne diyorlar? Fasilu <gülüyor> vucuhukum ve eldekom ile merafiki ve msapu bir ve alıyorlar ayakları mesediyorlar çıplak aya mesediyorlar dolayısıyla çıplak ayağa mesedilmez edilmeyeceğine dair yıkanacağına dair şu kadar hadis var demiştik peki ne üzerine mesedilir mesler üzerine mesedilir Yetmiş sahabi de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bunu rivayet ediyor ki... ...sadece Hasan Basri rahmetullahi aleyh yetmiş sahabiden alıyor. İşte çıplak ayak üzerine mes etmek bu mütevatir olan hükmü inkar anlamına geliyor. Onun için hem de ayeti tahrif anlamına geliyor. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh bu adamın küfründen korkulur diyor... Akide kitapları da böyle temel bir meseleyi inkar ettiğinde, mütevatir bir hükmü inkar ettiğinden dolayı onu akait kitaplarını alıyorlar. Şerul akait ve bazılarında var. şahil ile ehli Sünnet'i ayıran özelliklerden biri demiştik. Yoksa taftazani usulde, fıkıhta, akidede yani dev bir isimdir, allamedir. Yani bunu diyen adamı alsan. Gel ha bu şerül akaid okuyalım desen Allah'a kasem ediyorum ki onun yanlışları, hataları, onun bir satırını bile doğru okuyamayacağı kanaati oluşturur. Öyle bir adam ya sen bir anla git sor. De ki taftazani kim ama böyle konuştukları zaman öğretmen, doktor, mühendis saf, temiz onlar da saf dinliyorlar bunları sonra taftazaniye düşman oluyorlar. İslam kütüphanesine bunun için yalan, yanlış, dolu diyorlar. Öyle bakıyor. Adam öyle mail gönderiyor ki Allah Allah. Ne diyeceksin? ve neamel vekil diyoruz. Ha? Kulillah <gülülvallahu> fi anil cahili. Ne diyeceksin? Ya hocan gelsin desen gelmez. Evet. Peki efendim. Yani yarın sizin önünüze çıkarsa, şerl Akaid okurken neden Şerl-ı Akaid'de El-Mesu Alel-Huffeyn var, bunun için var. Yetmiş sahabiden sadece Hasan Basri Efendimiz'den gördüklerini bana rivayet ettiler diyor. Peki metne bakalım şimdi. Ve yecûzü limen vecebe aleyhil vudû'u lel gusülü. Peki kim yapabilir? Ayak mesleri üzerine kim mes yapabilir? Kime caizdir bu? Abdest vacip olan kişiye caizdir. Peki, lel guslu. Birisi gusül abdesti alacaksa, gusül abdesti almak gerekiyorsa, ayağında mes varsa mesler üzerine mes yapamaz. Neden? Çıkarması gerekiyor. Peki, delilimiz nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den, Safa'nın radıyallahu anh rivayet ettiği hadis. Eee? Efendimiz buyurdular ki yani Saffan diyor ki Saffan rahmetullahi rahimehullah radiyallahu anh efendimizden rivayet ediyor. Emarna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem "İza kunna safran ella nenzia khifafana salase te ve laliha la an cinabetin ve lakin lakin an bawlin ev gaitin ev bawlin." Saffan rivayet ediyor. Diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize emre derdi اِذَا كُنَّا sefran سَفْرًا demek. اِذَا كُنَّا مُسَافِر۪ينَ Hani Allah Resulü namaz kıldırıyor Mekke-i Mükerreme'de arkaya dönüyor ne buyuruyorlardı fetihten sonra اَتِمُّ ve inna kavmun سَفْرُونَ سَفْرُونَ yani ne demek. Peki اِذَا كُنَّا سَفْرًا Biz, musafirine, yolcular olduğumuzda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize اَلَّا نَنْزِعَ خِفَافَنَا Meslerimizi ثelâsete eyyâmin وَلَيَا لِيهَا Üç gün, üç keze, gece çıkarmamayı emrederdi. Ama cünüplükten dolayı değil. Eğer cünüp olduysa birisi çıkaracak. Cünüp değilse üç gün, üç gece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Çıkarmamayı emrederdi. Lakin an bevlin ev gaitin, ev nevmin. Neden dolayı çıkarmamayı emrederdi? Bundan dolayı. Bevil, gâit, nevm. Yani uykuyu bozan şeyler olduysa seferde ayağınızda mes 3 gün 3 gece durabilir. Ama eğer cünüplük hali varsa la an cenabetin ayağınızdaki mes'i çıkarıyorsunuz. bevil idrar, gâit. Neden kinâiydi? Ela'dan defh hacetten çukur yer demekti. Ee, efendim avnev min uyku. Peki o zaman vecuzu limen vacibe aleyhil vudu'u l gusl. Yani e, abdest vacip olan için mesler üzerine mes yapmak caizdir ama birisine gusül abdesti almak farz farsa ayağındaki mes üzerine mes yapamaz. mesleri çıkarması gerekir. Peki nasıl giyecek bu mesleri? Temiz olacak. O temizlik de taharet. Yani abdest hali tam olacak. Bedel olmayacak. Birisi su bulamadı. Teammüm aldı. Teammüm alan birisi mesleri varsa mesleri üzerine mes yapabilir mi? Yapamaz. Ya tahareti kamili olacak. Yani teammüm olmayacak. Abdest aldıktan sonra onları giyecek. Ama sünneti muhalefet ese. Önce ayaklarını yıkasa, mesleri giyse, sonra elini, ağzını, burnunu, yüzünü, işte e, ellerini, başını yıkasa, başını meselse, ondan sonra e, bu adam kamil bir taharet üzerine mesleri giymiş olur mu? Olur yine ama sünnete muhalefet etmiş olur. Doğrusu nedir? Önce işte yukarıdan aşağıya başlamalı, ayakları yıkamalı, yıkadıktan sonra mesleri giymeli. Peki oyuştaratun lubsuhuma ala taharatin kamile e, lubsuhuma lubsu ayi şeyin he zamir geri ca ila ayi şeyin huffeyni oyuştaratul lubsul huffeyni ala taharatin kamile efendim e, tam bir temizlik üzerine kamil <ki.'"iology> bir temizlik üzerine e, giymesi şarttır yani şart koşulur bu mesleği Şimdi mukim ne kadar mes'eder, misafir ne kadar bir müddet mes'eder, o başa bakarsanız, baş tarafa, e, şerhin başına. Efendim, Hazreti Ali radıyallahu anh, e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den e, naklediyor. E, Mâ Ali ibn Abi Talib enne nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kâl. Yımsaplı müsafir üç ay ve bir ay, müsafir dendiği zaman ne anlıyoruz fıkıh dilinde? Üç gün üç gece yol yapan yani 90 kilometrelik bir mesafeyi kat eden müsafir dendiği zaman bunu anlıyoruz yani yoksa hani Samsun'dan buraya akşam adam kalmaya geldi bu değil. Fıkıh dilinde misafir dendiği zaman 90 kilometre ve üzerinde bir yola giden kişi. يَمْسَحُ الْمُسَافِرُ ثَلَاسَةَ اَل اَيَّامٍ وَلَيَال۪يهَا وَالْمُق۪يمُ يَوْمَنْ وَلَيْلَةً Mukim olan birisi ise bir gün bir gece mes yapar. Bir gün bir gece yani 24 saat. Peki... Ve vacuzu limen vacaba alayhi al-wudu'u dedik ve yustaradu lubsuhu ala taharatin kamileh. Ve yemsahu al Mukim olan birisi bir gün bir gece mes yapar delili o başta okuduğumuz hadisi i şerif. Peki misafir üç gün üç gece mes yapar. Bu mes müddeti üç gün üç gece ne zamandan başlar? Siz şimdi e, mukimsiniz. Ayağınıza mesi giydiniz. Kaçta giydiniz? Saat sekiz buçuk. Sekiz buçukta bugün giydiniz. Ne zaman biter bunun müddeti? Yarın sekiz buçuktan biter. Hayır. Ne zaman? Ne zaman ki ahades haliniz olursa, abdestiniz ne zaman bozulursa o saatten sonra 24 saat hesap edeceksiniz yani. O ondan itibaren başlayacak mesih müddeti. Neden? Çünkü sizin abdestiniz var. Mesih giydiniz. mes işlemeye başladı mı başlamadı. Mesiniz ne zaman çalışmaya başlıyor? Hades haliniz olunca. Halehe gittiniz. Halehe gidince abdeste yıkamanız gereken organlarınıza bir hades hali geliyor ha hades hali geliyor. Dolayısıyla mesleriniz de orada çalışmaya başlıyor. Hades diyor ki sen ayağa müdahil olamasın. Ayağa geçemesin. Dolayısıyla mesler rafiul hades değildir. Hadesi kaldıran bir şey değil. Su nedir? Hadesi kaldırır. Abdest hadesi kaldırır. Temizler yok eder hadesi. Ama mes hadesi kaldırmaz. Hadese mani olur. Ayağınıza geçmesine engel olur. Peki ne zaman bu engelleme faaliyeti mesin başlar? Helaya gidince ya da kan akınca ya da uyuyunca abdestiniz bozulunca. O halde 8.30'da mesi giydiniz, 12'de helaya gittiniz. Ne zaman başlıyor meslim suresi? 12'den yarın 12'ye kadar eğer mukimseniz. Peki yolcuysanız, misafirseniz. 8 buçukta abdest almıştınız, mesi yediniz, 12'de helaya gittiniz, 12'den sonra üç gün hesaplıyorsunuz, 72 saat. Peki, wal-musafiru <gülüyor> salaset ayyamin, walayliha aqib al-hadesti bade sonra Badel hadis yani, Badel lubsi giyiyorsunuz ama giydikten sonra Hades oluyor, işte o hadisten sonra Mes'in suresi başlıyor. Peki efendim Mes'i nasıl yapıyoruz? Mes'lerimizin üstüne mi, üstüne mi yapıyoruz? Altına mı, sağına mı, soluna mı üzerine yapıyoruz? Neden? Mugire bin Şube rivayeti var. Mugire bin Şube radıyallahu anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mes'ler üzerine mes'ini anlatırken Allah Resulü iki eliyle mes yapıyordu. Ayakları yıkarken nasıl yapıyordunuz? Sol elinizle ayağınızı sağ ayağınızı yıkıyordunuz. Sol ayağı da yine sol elle yıkıyordunuz. Nereden başlıyordunuz e, hilallemeye? Şu hinselle sağ ayağınızı en küçük parmağından başlıyordunuz. Peki mesler üzerine mes ederken iki eliyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mes yaptılar. Ne kadarla yapıyoruz? Üç parmakla değil mi? Üç parmakla mesleğinizin önünden başlıyorsunuz. Sağka doğru yani o böyle Kâb'ı içine alan yer oraya sağk diyoruz. Zaten ayağın işte belinizden dizine kadar olan yere ne diyoruz? fahiz diyoruz. Dizinizden Kâb'a kadar olan yere ne diyoruz? Sağk diyoruz. Dolayısıyla... Mesin de o sağa doğru olan yerine de sağ deniyor. Nereden başlıyorsunuz? Ayağınızın önünden başlıyorsunuz. Parmak ucundan başlıyorsunuz. Sağa doğru geliyorsunuz. Vel meshu ala zahirihim hatutan bil asabi'i. Parmaklarla böyle çizgiler halinde yukarıya doğru çekiyorsunuz. Bu şekilde kim rivayet ediyor? Mugire bin Şübe radıyallahu وَفَرْضُهُ مِقْتَارُ ثَلَاثِةِ اَصَابِعَا مِنَ الْيَدْ Peki o farz miktarı ne kadardır? Ne kadar bir yeri mesler üzerine mes yaparken ıslatmanız gerekiyor? Ee, üç parmak. Üç parmak, elinizden üç parmak. Ayaktan değil, elden üç parmak miktarı bunu yapıyorsunuz. Peki adam yağmur yağsa, mesin üzerinde o kadar yer ıslanmış olsa Yine mes yapmış olur mu mesle üzerine olur değil mi? Olur yani yağmur yağmış olsa o kadar bir yer ıslansa caizdir. Peki ve sünnetu en yebda min asabi'ir ricli ila saqi sünnet olan nasıl yapmak? İşte parmaklarınızın ucundan başlıyorsunuz. Ve sünnetu en yebda min asabi'ir ricli ayağın parmaklarından ila saqi ...saka doğru mes yapmaktır. Efendim mes demiştik, manidir. Yani hadesin ayağa ulaşmasına engel oluyor. Rafi olu hades değil. Yani hadesi kaldıran bir vasıta değil. O halde madem ki manidir, eğer o mesinizde sizin belli oranla bir yırtık varsa... Siz helaya gidince ya da kan akınca yırtık yerlerden ayağınıza o delik yerden hades hali giriyor, sirayet ediyor. Dolayısıyla yırtık varsa bu durumda meslinize mani olur, engel olur. Ama diyoruz ki hani şeriatta bir kolaylık vardı. Ma yuridullahu اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ min حَرَاجِ Madem ki şeriat kolaylık veriyor, her mesle şöyle bir parmak kadar yırtık olabilir İki parmak kadar olabilir. İnsanlar fark ederler, edemezler. Fark etmişlerdir. Ama o an dikme imkanı yok. O halde şeriat buna bir kolaylık veriyor. Ne kadar? Üç parmak diyor. Üç parmağı geçmeyecek. Efendim, üç parmak olmayacak yani. Üç parmak olmayacak. Neyin üç parmağı? Ayağın üç parmağı. Yani ayaktan, e, o e, küçük parmaktan, Üç parmak olmayacak. Üç parmak olursa o zaman e, bu mesle manidir. Her mesleği de kendi içinde hesaplıyorsun. Normalde necaset olsa üzerinizde nasıl hesaplıyordunuz? Ebeden de işte o necaset e, efendim ga, e, katı galize bir necasetse e, e, bir dirhemden fazla olmayacaktı. Bir dirhem işte makattan o necasetin çıktığı yer oraya tekabül ediyor. Ondan fazla olursa namaza maniydi. Peki sıvı olursa o da elinizin ayasından yani şuradan fazla olmayacaktı. Buradan taşıyorsa o kadar varsa o necaseti galizede namaza mani. Peki o kadar necasetle bundan azıyla kılabilir miyiz? Tabi temizlik imkanı varsa mutlaka temizlemek gerekir. Ama o halde de yine o necasette namaz kılmak Mekruhtur. Peki, necaseti topluyoruz ama yırtığı toplamıyoruz. Neden? Yani iki meste birinde iki parmak yırtık var, diğerinde iki parmak var. Onları, hepsini müstakil olarak hesaplıyoruz. Yani bir mesleki üç parmak olmayacak. Üç parmak bir mesleki olursa, müstakille mani oluyor. Ama necaseti, farklı yerlerdeki necaseti topluyorduk. Çünkü... Necaset bizzat nama zamanidir Peki yırtık ise yürümeye engel olduğundan dolayı manidir. Ayağımızdaki mesin ölçüsü neydi? Onunla bir fersa yürüyebilecektik. Dolayısıyla bir ayağınızda yırtık varsa, üç parmak kadar oluyorsa, yani bir mes bir ayakta parçalandıysa bu bile tek başına Yürümeye engel olur. Onun için her mesi müstakil olarak yırtıyla hesaplıyoruz dedik. O halde ayak parmağınız, en küçük ayak parmağınızı hesaplıyorsunuz. Üç parmak kadar bir yırtık varsa o mesin üzerine mez olmuyor. Peki, وَلَا يَجُوزْ عَلَى خُفِّنْ ف۪يهِ خَرْقٌ منه, Yani, yebinu يَظْهَارُ ortaya çıkıyor. Minhu miktaru felâseti asâbi'a min asâbi'a ricilis sigari efendim, ayaktaki o küçük üç parmaktan üç parmak miktarı bir yer oradan ortaya çıkıyorsa, yani yürürken açılıyorsa, o kadar bir yer görünüyorsa mesinizden, bu meslini üzerinemez olmaz. Peki, ve Xuruğu külle xufin her mesin yırtıkları xar xuruu cemisi her, her, her mesin yırtıkları müstakil olarak toplanır. Yani iki mesin yırtı toplanmaz. Yani orada bir parmak şimdi mesinizde sağ ayağınızda burada bir burada bir parmak şurada da küçük bir parmak kadar varsa aynı mesle ayrı yerlerde bu mesle mani olur diğer ayakla toplanmaz. Ve yecuzul mesu alal ki fawkal khuffi. Peki adam askerde, askeri gidince botlar giyiyorsunuz. Bot. Eğer o botu abdest aldıktan sonra giyerseniz ve botunuz da temiz olursa o botun üzerine mes yaptınız. Namaz kılabilir misiniz? Kılarsınız. Botun üzerine mes olur mu? Olur. Ölçüne mes gibi olacak. Yani kabı içine alacak. Yani kağıbı içine alacak. İşte kadın e, kağıb topuğunu içine alan bir ayakkabı, bot gibi bir şey giyiyor. E, Abdestliyken onu giydiyse sonra onun üzerine mes yapabilir mi? Yapabilir. Ayakkabıyla namaz kılınabilir mi? E, kılınır. Ölçü nedir? Temiz olması. Eğer temizse necaset yoksa namaz kılınabilir. Peki mes giydiniz. Daha sonra mes üzerine bot giydiniz, çizme giydiniz. O çizmenin üzerine mes yapabilir misiniz? Yaparsınız. Ne zaman? Eğer mesin üzerine mes yapmadıysanız. Mesin üzerine mes yapmadıysanız, botun üzerine mes yapabilirsiniz. Ama mesi giydiniz sekiz buçukta, on gittiniz. Hades nerede şimdi? Mesin üzerinde, aşağıya inemiyor, ayakkabıya inemiyor. Dolayısıyla hades mesin üzerine çıktığından siz neyin üzerine mes yapma zorundasınız artık? Mesin üzerinde, çizmenin üzerinde yapamazsınız. Ama eğer sekiz buçukta mesi giydiniz, dokuzda çizmeyi giydiniz, hala hades haliniz yok. On helaya gidince hades nereye geldi? Çizmenin üzerine geldi. Dolayısıyla çizmenin üzerine mes yapabiliyorsunuz. Vecuzul mesu alel jurmuki fawqal khuffi. ''Huf'' yani mes üzerindeki çizme üzerine mes yapılır efendim. Neden yapılır? Çünkü efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ediliyor. Mesaha alel jurmu kayni efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çizmeler üzerine mes yaptılar. Peki çorap üzerine mez yapılır mı? Çorap üzerine mez yapılır ama hangi çorap üzerine yapılır? Bir fersah sizi taşıyabilecek çoraplar üzerine yapılır. Aslında eskiden esnafımız onlar onlar zamanda giyilen çoraplar örme çoraplardı, fabrikasyon çoraplar değildi. Dolayısıyla fevkalade kalın çoraplardı. Zaten kaydı da düşmüşler, mutlak olarak çorap üzerine olur dememişler. Ee, peki neden olur demişler. Çünkü Efendimiz Aleyhissalatu vesselam ru'ye anin nebi ennehu masaha alel cevrabaini. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam çoraplar üzenemez yaptılar. Çünkü sahabe-i kiram efendilerimiz sefere gidiyorlar. E, oralarda tabii çölde çok soğuk olur. E, kalın çoraplar giyiyorlar. Kalın çoraplar onlar üzerine mes yapıyorlar. Şeriat onlara kolaylaştırıyor. Ee, yani abdest almaları, ayaklarını yıkamaları zor. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de mesler üzerine mes e, yaptığı gibi çoraplar üzerine de yapıyor. Kaç sahabi rivayet ediyor? he ذَٰلِكَ عَنْ an مِنَ السَّحَابَةِ رَضِيَ anhum عَنْهُمْ On sahabiden rivayet ediyor, ediliyor. On değil de, belki burada bir sepki kalemi vardır İmam Mevsili'nin. Dokuz e, ancak çıkıyor, dokuz sahabi çıkıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den e, e, çorapları üzerine mes ettiğini dokuz sahabi rivayet ediyor. Peki. وَيَجُوزُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ اِذَا كَانَا سَخ۪ينَيْنِ اَوْ مُجَلَّدَيْنِ اَوْ مُنَعَلَيْنِ Peki hangi çorap üzerine caiz? Bir, sehineyni. O çoraplar ne olacak? Kalın, kalın olacaklar. Ya da ne olacaklar? Ev mucelledeyni, deri olacaklar. Tamam, deri ya da deriden kaplı olacaklar. Av muna'aleyni, muna'aleyni yani ne olacak? Alt tarafı deri olacak. Üst tarafı dokuma, kalın dokuma olur. Ama alt tarafı ne olacak? Deri olacak. ''Bu şekilde bir çorap varsa bu çorap üzerine mes yapılır.'' Yani ''deri, bir ço deri çorap'' diyorlar şimdi. Deriyi efendim onunla bir fersah yürüyebiliyorsunuz.'' ''O şekilde çoraplar ürettilerse onlar üzerinde mes olur.'' ''Peki efendim şimdi bu mes'i ne bozar?'' Yani mesleri giydiniz, hangi durumda bozulur abdesiniz? Wayen kuduhu, wayen kudul vudu e abdesti bozan şeyler bunu da bozar. Neden? Çünkü abdest daha güçlüdür. Abdestte ayağı yıkıyordunuz, burada ayağınızı yine abdest alıyorsunuz ama ayağınızı mes ediyorsun, mes üzerine. Hangisi daha kuvvetli? Abdest daha kuvvetli. Abdest daha kuvvetli. Hem burada akla muhalif bir durum var. E mes alırken ayağın üzerini mi mes yapmak lazım yoksa altını mı? Neresini? Altını mes yapmak lazım. Hazreti Ali Efendimiz'in o sözünü ezberleyin. E, metnin belki ikinin sayfası olabilir sizde. Buldunuz mu? وَالْمَسُوا عَلَى ظَاهِرِهِمَا diye metinden aldığı yerde buldunuz? Ne diyor? لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّعِيِ ha لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالْرَعْيِ لَكَانَ بَاطِنُ الْخُفِّ اَوْلَى بِالْمَسْحِدِ لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالْرَعْيِ Eğer din akıllı olsaydı bu durumda لَكَانَ بَاطِنُ الْخُفِّ bil بِالْمَسْحِ Efendim Ebu Davut rivayetinde لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ var. Yani mesin alt tarafı mesetmeye daha Evla olurdu. Çünkü kirlenen yer neresi? Altıdır. Ama biz ne diyoruz? Üzeri mes edilir mesin. Çünkü Allah Resul öyle yaptı. Yani akıl var tabi İslam'da. Üstad ne diyor? Bu iş ne akılla olur ne akılsız olur. Önce imanla başlayacak sonra akla gelecek. Ama felsefe önce akılla başlar. İmana ya gelir ya gelmez. Bizde ise İslam'da önce akılla başlayacak, akıl gelecek, Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a teslim olacak. İşte İmam Gazal Rahmetullahi Aleyh, İzamiye Medesesinde en zor metinleri o çözüyor, ona getiriyorlar. He? Felsefeyle o hesaplaşıyor ama bakıyor ki bütün bunlar siyah çizgilerden ibaret. Ağzına ekmek alıyor, yutamıyor, maddenin nedenselliği onu mahkum ediyor. Sonunda diyor ki anladım. Allah Resulü Aleyhisselam'ın ruhaniyetine teslim olmadan başka çare yok. Efendimize teslim olmak. İşte İhyai Ulumi'd-din o süreçte yazılmaya başlanıyor. 10 yıl devam ediyor. Fıkhın maneviyat boyutu. Fıkıh kitaplarında şu kadar ecir, şu kadar sevap var, onları bulamazsınız. Ama İhyai Ulumi'd-din bir anlamda fıkıh kitabıdır ama size o ibadetleri yaptığınız zaman dünya ve ahirette ne kadar ecir var saadet var, selamet var onlardan da bahseder İmam-ı Gazalimiz Hüccetül İslamımız peki efendim e, o şeyler şeyle neler bozuyordu? onlardan bahsediyorduk ve ينقذه ما ينقض <الْوضوءَة> bir bu bozu abdesti bozan şeyler ve nazul xuffi ve mudiyul mudda iki ne bozar e, şu da yani ve nazul xuffi ne riatıdır ma yanqudul bir de o meshedi çıkarmak bozar çıkardığınız zaman ne oluyor hades artık ayağa geliyor değil mi meshedi çıkardığınız zaman hades hali geliyor sizin ayağınıza sırat ediyor. Dolayısıyla mes'i bozar ve mudiyul mudde. Bu kimseniz 24 gün, 24 saat, mukimseniz 24 saat doldu 24 saat. Bu durumda e, siz e, mes'i çıkarmanız gerekiyor. E, seferiyseniz 72 saat dedik. Fe ida madatil mudde naza'ahuma ve ghasala riclayhi. Abdest aldınız. Hala gitmediniz. Mesel üzerine de mes yaptınız. Sonra 24 saat doldu, helaya gitmediğiniz zaman, 24 saat doldu ama yarım saat önce abdest almıştınız, helaya da gitmediniz. Ne yapmanız gerekir? Sadece ayaklarınızı yıkayacaksınız. Sadece ayaklarınızı yıkarsanız bu yeterlidir. Feeda mazatil muddetu neza huma neza ay yeshiin el khufayini mesleri çıkarır. Ve gasele ricleyi, ayakları yıkarsa yeterli olur. Peki ne kadarı çıkarsa mesin ayaktan mesli bozar. Ve hurucul kademi ile sâki nez'un. Ayakların sağa kadar çıkması yani mesin o Kabı işine alan yere kadar çıkmış olması meslerin çıkması demektir. Mesaha musafirun thumme akâme ba'de yevmin ve leyletin neza'a. Efendim yolcusunuz, yani 90 kilometreden uzaktasınız, mesleriniz var, mes yaptı, kişi, misafir. ثُمَّ أَقَوْمَ بَعْدَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ nezaha Yani üç gün bugün mes yaptınız ama yarın Samsun'a döndünüz İstanbul'dan. Normalde üç gün devam edecekti İstanbul'da kalsaydınız. Bir gün sonra buraya dönünce artık mukim oldunuz, mesleri çıkarmanız gerekir. Peki vakıble değerli yütemimü yamen ve leylete sabah İstanbul'daydınız, İstanbul'da mesteri giydiniz, 3 gün devam edebiliyordunuz, ama öğle uçağıyla Samsun'a geldiniz. Peki mesterinizin hükmü bitti mi? Bitmedi. Neden? E, mukimlikte bile en azı 24 saat, i̇şte, mukimlikte ölçüsü ne kadardı? 24 saatti. 24 saate tamamlayacaksınız. Evet. وقبل ذلك dedi e, e, efendim e, bir gün bir gece dolmadan evine dönerse bu adam eee yutemmimu yawman bir gün bir gece mes'i tamamlar. Peki velav masaha muqimun summa safara قبل yawmin wa leylatin temma muddetu's safar velav masaha olan birisi mes yapar summa safara Sonra yola çıkıyor 90 kilometreden üzerine. Kabale yevmin ve Bir gün bir gece dolmadan. Yani sabah mes yaptınız. Öğle de İstanbul'dan bir cenaze haberi geldi. Yola çıktınız. İstanbul'a gittiniz. Ne kadar mes yapabilirsiniz? 3 gün. Peki sabah mes yaptınız. Sonra öyle de bozdunuz. Yarın öğle oldu. Bitti meslinin süresi. O ara uçağa bindiniz İstanbul'a gittiniz. Yapabilir misiniz? Yapamazsınız. Mes üzerine mes. Neden? 24 saat dolunca ayağa hades sirayet etti. Artık mes koruyamıyor. 24 saatten sonra koruyamadığından ayağa hades hali geliyor. Hades hali geldikten sonra yola çıkınca mes işlevsiz oluyor. Ama sabah aldınız abdestinizi. Öyle de yola çıktınız. Dolayısıyla mes çalışıyor, hadese ayağa gelemiyor ve siz İstanbul'a gidince ayakta mes çalıştığından dolayı onu üç gün üç geceye çevirebiliyor. Suma safara kabla yevmen ve leyleten tamamı müddet-i sefer <gülüyor> sefer müddetini tamamlar. Ve la yucuzul mesu alal imameti ve'l qalansuati ve'l burqu ve'l quffazayni. Efendim sarık üzerine amame imame iki türlü daptı var aynı harfinin sarık üzerine e, kalensu nedir takke fes üzerine walburku peçe üzerine walkufazein eldiven üzerine mez olmaz çünkü bunları kişi kolayca çıkarabilir bunları üzerinemez olmaz kardeşim. Ve yucuzu alal jabairi cebiracabir ne demek sargı sargı ve yucuzu alal jabairi ve in şaddaha ala gayr vudu'in fe insaqadet an batala efendim ve in şaddaha ala gayr adamın eli kırıldı hemen onu aldılar götürdüler orada alçı yaptılar ama abdest alamadı yani o telaşta Velev ki abdesiz o sargıyı oruya bağlamış olsalar bile o sargı üzerine e, mes yapmak caizdir. Yajuzu ala aljabairi ve inşeddha ala غير وضو in abdesiz olsa bile ama fe in sakadet anbur in batale. Fe in sakadet anbur in sargı var kolunuzda. Yara iyileşip de o sargı Düşerse o sargı Üzerine mes yapmıştınız Dolayısıyla ne olur O zaman e, Efendim o üzerine yaptığınız mes Bozulur e, Diyoruz çünkü özür Mani oldu özür oradan gitti Özür gitti neden o sargı Üzerine mes yapıyordunuz Yara vardı yaranın üzerine su vuramıyordunuz Peki yara iyileşip de O sargı düşünce bu durumda Abdest de bozulmuş olur diyoruz ya da yeni abdest aldıysanız sadece orayı yıkamanız gerekir. Peki e, burada şerhe bakarsanız ne diyor vecuzu caizdir. Ama sargılı olan yeri mes etmese de Ebu Hanife rahmetullahi aleyh ona göre ve bir bi farz inde Ebi Hanifete ve's sahih. Ebu Hanife'ye göre farz değildir yani mes sargı üzerine mes yapmak farz değildir. Peki İmameyn'e göre ise adamın sargısı varsa elinde kolunda abdest alırken ne yapması gerekir? Onlar üzerine meshetmesi gerekir. Delil nedir? Mutala ediyorsunuz değil mi? Buraları mutala edeceksiniz, bakacaksınız buralara. Anlamaya çalışacaksınız. Peki delil Hz. Ali Efendimiz'den alakalı, onunla alakalı durumdur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud'da Hazreti Ali'nin bileği kırılınca e, ne yaptı? Sallallahu aleyhi ve sellem ona emrettiler değil mi? Onun üzerine mes yapmayı emrettiler diyoruz. Peki Ebu Hanife'ye göre ise neden farz değildir? Çünkü Ebu Hanife rahmetullahi aleyh buyuruyor ki Mesih yıkamadan bedeldir. Yıkamadan bedeldir. Şimdi meslerinizi ayağınızdan çıkardığınız zaman aya, ayaklarınızı yıkamak zorunda mısınız? Evet. Değil mi? Peki o sargıyı aldığınız zaman kolu kırıksa ya da yaraysa yıkamak zorunda mısınız? Yıkayamazsınız ki. Yıkayamadığınızdan dolayı zaten oraya sargı sardınız. Onun için Ebu Hanife rahmetullahi aleyh Bunlar birbirinin hilafınadır, diyor. Peki. Babul Hayzi, Hayza gelmiş olduk. Yalnız şuradan birkaç hususu ben size arz edeyim. Efendim, cebire kırık olan bir yer var, kol var, ayak var. Oradaki sargıya cebire diyoruz. Isabe ise daha çok Yaralar üzerindeki sargıya deniyor. Sargıya leska ise yakı yakı koyuyorlar böyle. Bunların hepsinin hükmü yani mes cihetiyle bakıldığı zaman aynıdır. Ama bir adam eğer kolu üzerine mes yapması caizse yani kol kırıldı, bunun üzerine mes yapabiliyorsunuz. Buna rağmen zarar vermiyor. Üzerine sargı sarsa onun üzerine mes yapsa caiz olur mu? Olmaz. Eğer bizzat e, bedenize mes yapabiliyorsanız sargı üzerinde yapamazsınız. Peki bir adam sıcak suyla abdest alıyorsa zarar vermiyor. Eğer soğuk su varsa o zaman orayı mes etmesi gerekiyor yaranın olduğu yeri. Mes yapabilir mi? Eğer sıcak su bulma imkanı varsa mes yapamaz. Orayı sıcak suyla yıkaması gerekir. Peki, mesler üzerine mesle, yara üzerine ya da kırık üzerindeki mes arasında ne fark var? Şu tür farklar var. Mesela mesler üzerine mes ne kadar e, parmakla yapıyorsunuz? Üç parmakla yapıyorsun değil mi? Sağına, soluna, aşağısına, yukarısına yapmıyorsunuz. Ama sargınız varsa, sargının çoğunu en azından çoğunu ne yapmanız gerekiyor? Mez yapmak gerekiyor. Ya da çoğuyla iktifa edilir. Çoğunu mez yapmak gerekiyor diyoruz. Peki mez hiçbir neden olmadan ayağınıza giyebilirsiniz ama sargı öyle değil. Eğer yara yoksa, kırık yoksa vesaire yoksa sargı saramazsınız. Yani sargı ancak bu durumlarda sarabilirsiniz. Eğer keyfe mayeşah kolunuza sargı sardıysanız onun üzerine mes yapamazsınız kardeşim diyoruz. Adam abdestsizdir, cünüptür vesairedir. Hepsi aynıdır değil mi? Hepsi o sargılar üzerine mes yapabilir. Ama cünüp olan birisi mes üzerine mes yapabilir mi? Yapamaz. Yani bunlar efendim, mesle sargılar arasındaki farklardır dedik. Peki bugün için ne var? Ayağı giydikleri varis çorapları var. Varis çorapları üzerine mes olur mu? Olur. Onları bir e, isabe gibi ya da e, sargı gibi alıyorsunuz. Nasıl sargılar üzerine mes yapılıyorsa e, varis çorapları doktor diyor ki işte bunu giyecek ayağına giydi o mez olmaz sargı gibi kabul ederiz onu tedavidir dolayısıyla abdest alırken kişi ayağını mez eder diyoruz Estağfirullah ve etubiley elhamdülillahi rabbil alemin